Allah'ı oradan bir şey buldun <San> mu? O Şehad ilahe illallah, ve Evet, Kur'an ve sahih sünnetin ışığında İslam fıkını görüyorduk. Bundan önceki dersimizde biz demiştik ki husul adabı ve demiştik ki husul adabının 10 tane, 14 tane adabı var. Sekizinciyi anlatmıştık geçen hafta. Bugün dokuzundan başlayacağız inşallah. Dokuzuncu adab ise diyor ki Adem istemel el-mindil. Bu ister gusul abdestinde olsun, ister abdestten sonra olsun. Ve diyor ki Allah Vesselam'in Aleyhisselatü ve abdestten sonra veya da gusulden sonra mendil yani şu anda bizim havlu dediğimiz veya otta herhangi bir bez parçasından bir bez parçası ile اللرن فيهاه الوجود السلم مدينة ضاير دليل شو؟ ودليل ذلك حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها يعني والده مز ميمونة عليه صلوات السلام انها لما يركي فناولته خرقة عليه صلوات السلام وصلابته سناء لقطن صرة يركي فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها ona bir bez parçası uzattım, yani kendisi, kendisini kendisini şey iş yapması için, suları kurutması için. Ali Satt Selam burada eliyle gerek yok dedi ve böylece Ali Satt Selam vücudunu kurutmadan ne yaptı elbisesine giydi. Bir rivayet başka bir rivayet onun bir rivayetinde diyor ki, tümme eteytu bilmen değil fardda. Ona mendil dediği yani şimdiki bizim havlu ismini verdiğimiz bir havlu <gülüyor> veyahut da herhangi bir bez parçası <gülüyor> Diyor ki ona havluyu verdim diyor Farad daha ey onu reddetti yani dedi ki gerek yok Bu iki hadis birisi İmam Müslim'in rivayet ettiği hadis diğeri de İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadistir Her ikisi de Ehl-i Cemaatinin bu iki hadisin ittifak ile sahih olduğuna kanaat yapmışlar, karar almışlar. Dolayısıyla ister gusülde olsun, ister usulden sonra, ister abdestten sonra olsun, <gülüyor> yani en efdalı mendil veyahut da havlu veyahut da herhangi bir şeyle kurut, kurutmamaktır. Ancak gerek görülüyorsa, örneğin çok toz, hava tozlu ise veyahut da hava çok sıcak ise veyahut da herhangi bir nedenden dolayı gerek görülüyorsa İbn-i Hacer'l-Azgalani bu hadisin şerhinde diyor ki eğer gerek görülüyorsa e, mendil veyahut da bir bez parçasıyla diyor ağzalarını kurutmasında bir be'is yoktur. Ancak sünnete uygun kurutmamaktır. Kişi abdest aldıktan sonra <gülüyor> normal olarak yüzünü, ellerini, saçını ayaklarını kurutmamasıdır. Böyle olduğu gibi bırakmasıdır. Veyahut da gusulden sonra örneğin eğer kışın şu anda bu günler gibi. Hava çok soğuk ise ve kendini kurutmayacağından dolayı dışarı çıktığı zaman eğer hasta olacağını tahmin ediyorsa, yani en efdalı ne yapmaması? Kendini kurutmaması. Yok öyle bir şey yoksa o zaman kurutması. Öyle bir şey olacaksa o zaman kurutmasında bir beis yoktur. Onuncusu ise diyor ki etteyemmun fil osul. usul esnasında devamlı sağ tarafı kullanmak, ister eller olsun, ister baş yemin geçen hafta değindiğimiz gibi sağ taraf, ondan sonra sol taraf böylece bütün vücudunu yapıyor ıslatıyor diyor ki, anayişeradı Allahu Teala ona, "Kanar Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yipbütteyimni, <gülüyor> fi şanhi kullehi fi naleyhi ve terdjulihi ve tuhurihi." Ali diyor ki, "Yumanayişeradı Allahu Teala ona." Aleyhisselatü Vesselam her şeyinde devamlı hayırlı şeylere de Allah. yani devamlı sağı tercih edermiş. Ve burada diyor ki ay ayakkabılarını giyeceği zaman giyeceği zaman sağ ile giyer, çıkaracağı zaman solunu çıkar. İster çorap olsun, ister ayakkabı olsun. Ayakkabısını giyeceği zaman şahıs ne yapar? sağ ayağını ilk önce giymesi gerekiyor. Ve genelde iblis Allah Celle, Celle bizi onun şerrinden korusun. Amen, amen. Bu konuda uyanık olmayan, <gülüyor> şuuru olmayan kişilere devamlı da saldırıt ediyor. <gülüyor> Ey bu sünnetten habersiz olan insanlar siz dikkat ediniz. İnsanlar ayakkabılarını giydikleri zaman belki en takvalı insanlar bile bakıyorsun ki ilk önce sol ayakkabısını giyiyor. Çünkü o kişi bu şuuru yoksa her ne kadar sakallı her ne kadar şeyh hoca olsa bile o şu o meselenin belki bilincindedir ama o an için iblis ona tasallut ederek o şuuru ondan alıyor ve o şuurdan gafil kalarak ne yapıyor ayakkabısını sağ ayakkabısını giyeceğine bakıyorsun ki sol ayakkabısını giriyor ve ben bu konuda devamlı dikkat ediyorum arkadaş müslümanlara dikkat ediyorum ister camide olsun daha başka yerlerde olsun Bakıyorum ki genelde insanlar soldan başlıyorlar. İllâ men Allah. Ancak Allah Celle, Celle istisna ettiği insanlar hariç. Dolayısıyla burada Ali Sadvesem diyor ki ve terajjulehi hatta saçlarını veya hatta sakalını tarayacağı zaman bile ilk önce sağından başlamış. Veya hatta sakalını tarayacaksa sigara sağdan başlamış, ondan sonra sol. Ve ve tahurihi ve bütün temizlikte ister tuvalet temizliği olsun ister tuvalete giriş olsun veyahut da çıkış olsun giriş biliyorsunuz sol çıkış sağ ancak tuvaletini yapacağı zaman ve Selam sağ su için sağ kullanıyor <gülüyor> tuvaletini yapmak için solunu kullanıyor dolayısıyla mekruh olan şeylerde el, sol elini kullanıyor mekruh olmayan şeylerde daha doğrusu mustahap olan şeylerde sağ elini veyahut da sağ ayağını kullanıyordu tıpkı Tuvaletten çıktığı zaman sağla, camiye girdiği zaman sağla, Eve girdiği zaman sağ ile, evden çıkacağı zaman sol ile ve bu şekilde. Arabaya çıkacağı zaman sağ ile ve bu şekilde. Demek ki aleyhissalatü vesselam her an için her hayırlı şeyde devamlı ne yaparmış? Sağı sola tercih edermiş. Ancak bazı şeyler müstesna örneğin tuvalete gireceği zaman. Tuvalete gireceği zaman sol, Çıkacağı zaman sağ, camiye gireceği zaman sağ, çıkacağı zaman sol. Ve bu girişlerde ve çıkışlarda da biliyorsunuz dualar var. Ve gerçek mutlaki bir kişi bu tür duaları ezberleyip bu anlarda her yapacağı şey ne yapmak? O anla ilgili olan duayı veyahut da zikri zikretmesi ve da anmasıdır. Bu hadisi de İmam Bukhari ile İmam Müslim bir ittifak, sahih olduğuna dair ittifak etmişler. أم برنجسي سيسا يقول كي إفادة الماء على, على الجلد أو على جلده كله كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يقول كي أمنا عائشة ثم غسل السائر جسده بشكل برواية ثم يفيد على جلده كله أي عليه الصلاة والسلام بطن وجود نصول إسلطانا دائر بو İmam Bukhari ile İmam Müslim'in rivayet ettikleri bu iki hadiste Ali vesselam gusül abdesti aldığı zaman bütün vücudunu ne yapıyor ıslatıyor ey su ile bütün vücudunu kapsıyor ve demiştik ki bundan önceki dersimizde yani birazcık kuru kalırsa abdesti olmayacağı gibi guslü de olmayabilir onun için gusülde ve abdeste kişi elinden geldiği kadar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 seçmek. Ve buna azimet diyorlar alimler. On <gülüyor> ikincisi ise El-Guslu Bissahi Bissahi ve Nehvihi. as bundan önceki derslerimizde değinmiştik. Kaç kilo olduğunu kim bize söyleyecek veyahut kaç litre? İki buçuk kilo. Evet. iki buçuk ve <gülüyor>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 Fitreleri verme konusunda aleyhissalatü vesselam bizzat sahih hadisler var. O zaman için işte Temür'den, ondan sonra e, buğdaydan, ondan sonra akıt dedikleri bu yoğurttan kurutup dedikleri e, hani çorbalara katıyorlar böyle beyazımsı bir şey. Kurutulmuş yoğurt. He kurutulmuş yoğurt. Onlardan vermişler. Yani o zaman o dönemde Müslümanların yani, yiyecekleri. Bu dönemde de alimlerimiz evet. diyorlar ki şu anda insanların en çok yediği, fakiriyle, zenginiyle beraber en çok kullandıkları şey nedir? Pirinçtir. Dolayısıyla bu dönemde de pirinci tercih ediyorlar. Ve burada <gülüyor> İbn i Üthemin Rahimullah diyor ki, ihtiyaten diyor, iki buçuk değil, üç kilo çıkarmak en uygunudur. Ha o zaman burada eğer bir sağ, bir sağ, üç litre veya üç kilo ise, Alimler demiştir ki Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı sudan fazla su kullanmak israftır. İsraftır. İsrafın zıttı nedir? Haram. Haramdır. O zaman Müslüman elinden geldiği kadar, abdeste ve gusulde elinden geldiği kadar duşu yukarıdan açmayıp bir kovada veyahut birleyende bir leğeni su doldurup o sudan yani ihtiyacı kadar ne yapar? Guslünü alır. <gülüyor> diyor ki عن Ebu Cağfar عن Ebu Cağfar الصadıq radıyallahu ta'ala diyor ki anahu kana عند جابر bin abdillah yani Ebu Cağfar الصadıq kimdir Ebu Cağfar Muhammed el-Baqir dedikleri bu Muhammed el-Baqir Cağfar الصadıqın Cağfar الصadıqın babası Cabir bin Abdullah'ın yanında olduğu bir mecliste iken burada birisi ve abuhu inde kavm diyor ki fasalehu anil gusle ay salu Cabir bin Abdullah anil gusle yani Abdullah bin Cabir'e gusül konusunda soru sordular. Fakale yekfikasa'un o soru soran kişiye dedi ki o Cabir bin Abdullah ona dedi ki sana bir sa yeterlidir. Usul alman için bir sa yeterlidir. Bir sa yani Diyelim ki dört litre ve yağutta üç litre. Fakat <gülüyor> bir adamın <gülüyor> bir sahneye gelmesi gerekiyor. İşte bu sahne. İşte bana sahne. İşte bu sahne. İşte bu sahne. İşte bu sahne. İşte bu sahne. İşte bu sahne. İşte bu sahne. İşte bu sahne. Senden çok daha hayırlı olmakla beraber aynı zamanda saçından daha gür saça sahip olan bir kişiye sahiptiyordu da nasıl olur da sana sahiyetmez diye onu onu ne yaptı onu kınattı, kınadı demek ki bir sah tabii o zaman su azınlığı olduğu için bazı şahıslar bazı şahıslar diyorlar ki efendim o zaman su kıtlığı olduğundan dolayı bu az su ile ne yapıyorlardı yetiniyorlardı. Ama bugün işte su, su boldur falandır filandır. Dolayısıyla bir, bir sakıncası yoktur. Alimler demişler ki arkadaşlar, fakihler demişler ki ve Vesselam'ın kullandığı su üzerinde su kullanmak israftır. Bu tek kelimeyle. Ama bu israftan dolayı Allah affeder mi yetmez mi? Bu Allah mahsus olan bir şeydir. Bu israftan belki belki milyonlardan sonra ancak bir kişi çıkabilir. Allahu alem kim kim bu israftan kurtulabilir. Yani hepimiz bu israfın içindeyiz. Allahu alem belki en muttaki alim bile bu zamanda bu israfın dahilindedir. Ama ne kadar? Kimisi 5 kilo harcar, kimisi 10 kilo, kimisi 100 kilo. Yani 100 litre, litre. Adam duşu açarsa banyosunu bitirinceye kadar duş açık kalırsa siz hesap edin kaç tane litreyle ne yapmış olur banyo yapmış olur o zaman kişi elinden geldiği kadar yani duşla değil çeşmenin altına bir kova koyar ee, geçmişte köylerin yaptıkları gibi ve ihtiyacı kadar ne yapar o koladan su alır kendini yıkar <gülüyor> 2. delil ise diyor ki ve han ise radiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدر وهو الفرق وكنت اغتسل انا وهو في الاناء alimler demişler ki ay 4 müddedikleri 4 avuç bir avuç yani rübu sağdır bir avuç rübu sa't buradaki rübu sa biz şu andaki şu andaki gramla değerlendirecek olursam yani 75 gram bir avuç 75 gram 75, 75, 150, 150 daha ne kadar oluyor? 3 kilo oluyor. <gülüyor> Diyor ki ve diğer... elferak'u 300 gram ettim. 35 gram, gram, gram, 75, 150 gram. 750 3 يعني ربع ساعة بير ربع ساعة وزمان كذا بقولر سنكنا كذا يفعل 750 غرام 750 غرام ها 750 غرام بني 75 دي جم 750 غرام 750 غرام وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد بو إناء ديركي إمام مسلم رحمه الله هذا الإناء كان يسع ثلاث أصبع بو su e, kabı, kabı cinsinden olan bu kap diyor, içinde diyor, takriben üç tane sağ alıyordu. Yani her sağ üç litre olursa o zaman kaç litre yapar? Dokuz litre ile ikisi. Dokuz litre ile ne yapıyorlarmış? Yıkanıyorlarmış. Kale Qutaybe Rahimeullah Ala şerhi muslim diyor ki Vel farak felafetu ası' Ey üç tane sağ ölçüsündedir. Ve an Anas radıyallahu anhü kânen nebiyu sallallahu aleyhi ve sellem yagsilu ve fi rivaya yagtasilu bis sâi ile khamseti emdâd ve yetevaddâu bil muddi. Diyor ki Anas radıyallahu ta'ala aleyhissalatü hizmetinde olan sahabi ve vesselam diyor banyo yapacağı zaman bir sağla banyo yaparmış. Ey evet. üç litre ile. Bir sağ ila İle amdat mut bir avuçtur. Yani beş tane avuç. <gülüyor> tamam mı? Ve yetevadda'u bil muddi ve abdest alacağı zaman bir avuç dolusu su ile abdest alırmış. O zaman bir avuçtan fazla <gülüyor> olan suyu nedir? İsraftır. İsraftır. Özellikle bu zamanda camilerde Abdest alan Müslümanlara baktığımız zaman Bazı insanlar çeşmeyi sona kadar açıyor Onun için burada Söğüde Arabistan'da camilerde dikkat ediyorsanız çeşmelerin e, Şeyinde böyle incecik bir şey koymuşlar evet. Yani çok fazla su dökülmesin tamam. diye çünkü biliyorlar ki Müslümanlar bu konuda dikkatli değildiler. Bari diyorlar ki biz tedbir alalım. Yani o Müslümanın günahkar olmaması için bari biz onlara yardımcı <gülüyor> evet, olalım. Gerçekten. Bazı musluklar bozuk oluyor. Çok <gülüyor> akıyor. Evet. Onu tercih ediyor. <gülüyor> <gülüyor> tercih <ediyorlar>. <gülüyor> Subhanallah. <gülüyor> o zaman arkadaşlar Müslüman elinden geldiği kadar abdest, yani abdest alacağınız zaman çeşmelere açtığınız zaman ihtiyacınız İhtiyacınızı görecek kadar çeşmeyi açınız. Fazla açmayınız. Ebu bu eee elini koyduğun zaman akan musluklar oluyor. Aslında onlar olsa daha uygun olur sünnete. O da çok ısrakıyor. Şimdi onu tazikli olan fıskiyeli olanlar tazik fazla şey etmiyor. Ben gördüm bazı yerlerde koymuşlar e, bu mushab. Böyle senin dediğin gibi filtreli. Elini koyduğun zaman az akıyor. Çekiyorsun duruyor. Ha, doğrudur. O şekilde olsa güzel. Ha, bazı mescitlerde var. Ha. Yani el elin elin ceryanından dolayı açılıyor. Aha. Doğrudur inan ki. <gülüyor> şey yani. Bunlar belki pahalı olduğu için her camide bulunmaz. Ee, mes Rachi'nin mescidinde var şu 15. makraçta. Oradaki çeşmeler bu şekilde yapılmış. Şu... Evet. Diğer bir hadiste validemiz Ayşe radıyallahu ta'ala rivayet ettiği diğer bir hadiste diyor ki Enneha kânet teghtesiluhiyye vel sallallahu aleyhi ve sellem fî inâin vâhid Validemiz Ayşe Beyotta aleyhissalatü hanımları yani hangi hanımın yanında kalıyorsa hanımıyla beraber banyoda beraber ne yapıyorlar? Aynı kaptan usül abdest alıyorlar. Eğer hatırlayacak olursanız bundan önceki taharet babında nemiştik ki bazı alimler diyorlar ki kadının artığıyla bir erkek banyo veya da abdest alamaz. Çünkü o kadının artığı müstamel oluyor. Hatırlıyorsanız su müstamel olan su tahir midir değil midir? Ve demiştik ki Ebu Hanife Rahimahullah iki tane görüşü var. Bir görüşünde Ebu Hanife Rahimahullah diyor ki diğer bir rivayette o İçtihadından vazgeçip En sonunda diyor ki Mekruhun. ve İmam Ebu Hanife İçtihadına göre Mustamel bir su ile ikinci bir seferde kullanmak Caiz değildir. Yani Mesela şu anda bir kişi abdest aldı. Abdest Alın kişinin artığından su, Ondan artan Su ile başka bir kişi abdest alır mı Almaz mı? Ebu Hanife'ye göre Alınmaz. Cumhur'a Göre alınır. Çünkü Mustamel su her ne kadar kullanılmış ise de necis değildir doğrusu. Tamam mı? <gülüyor> yani mustamel su tahirdir. <gülüyor> ve burada validemiz Ayşe radıyallahu teala anha aleyhissalatü ve ile beraber hamamda gusül abdesti alırken her ikisi bir kaptan alıyorlarsa o zaman demek ki validemiz Ayşe elini kaba ne yapıyor? Sokuyor. Kaba, kaba sokuyor. Ali ve selam da sokuyor. O zaman bu elinden dolayı artan su nedir? Tahirdir. Tahir olmasaydı Ali ve selam orada onunla beraber aynı kapta ne yapmazdı? Banyo yapmazdı. Yetesiu ثلاثه amdat veya qarima min zalik. Diyor ki bu kap üç tane mut veya hatta da daha fazla. Bu da İmam Müslim'in rivayet ettiği hadistir. Şu gördüğünüz dört tane rivayetten anlaşılan şu, ey bir sağdan ve Yahutta en çok 3 sağdan fazla olan su kesinlikle israftır. Abdestte bir mut yani rü'u saade 750 gram 750 gramın ötesinde olan su israftır. İsraf ise İslam'da haramdır ve az Allah Celle Celaluhu Kur'an'da diyor ki innel mubezirina Eş, kanu shayatin Ve buradaki ettebzîr yani israf her şeyiyle. Adam mesela diyelim ki çoluk çocuğuyla 5 gram veyahut da 10 gram pirinç onlara yetiyor. Adam kalkıyor yarım kilo pirinç yapıyor, 10 gramını yiyorlar, geri kalanı çöpe atıyorlar. Bu nedir? Bu israftır. Çünkü bu pirinç parayla alındı. Bu pirinç suyla yıkanıyor, bu pirinç yağla ne? bu pirinç, e, ipragaz, tüp şu, ateş falan yani. filan, bütün bunlar hepsi nedir? Bütün bunlar hepsi paraylandır. Yani her ne kadar her ne kadar o kişi zengin ise bile <gülüyor> yiyeceği ötesinden olan şeyi çöpe atmak kesinlikle nedir? Caiz değildir, haramdır, israftır. Ve musrifler şeytanların kardeşleridir. Allah Celle Celaluhu dininde samimi olan kişi bu kişilerden kılmasın. Amin. <gülüyor> On üçüncüsü ise diyor ki edelkü hel edelkü vacibun edelk ey ovalamak. Bu ister gusulde olsun ister abdeste olsun. Ve demiştik ki İmam Malik rahimahullah İmam, İmam Malik ile Eben Hüzeyme delkin vacib olduğunu söylüyorlar. İmam Elbani ayrı bir ayrı bir görüş sunuyor. Diyor ki kişi eğer şa'rani ise ey kıllı bir kişi ise veya da onun kılları fıtratan yani hılkaten böyle kıvırcık, yani bazı siyah insanların, zenci dedikleri insanların saçları böyle kıvırcık oluyor, kolay kolay su aşağı inmiyor. Sildiği zaman böyle üste kalıyor. Böyle bir saça sahip ise veyahutta vücudunda sıkı bir kıla sahip ise, suyun da deriye yetişmeyeceğini tahmin ediyorsa, işte o zaman için diyor, ovalamak vaciptir. İmam Elbani bu <gülüyor> ayrı bir görüş olarak bunu sunuyor. Yalnız eğer normal bir normal bir insansa su her tarafa almışsa ovalamak vacip değildir. Ama ovalamak cumhura göre ovalamak daha efdaldir. Ve burada da ne var? Burada da müteber bir ihtilaf var. O zaman bu ihtilaf <gülüyor> müteber ise ister usul alacağımız zaman, ister usul abdesti alacağımız zaman suyu döktükten sonra vücudumuzu ne yapmamız? Ovalamamız, Ovalamamız. ve özellikle abdestte yani mesela bu şekilde veya hutta bu şekilde ve özellikle şu parmak Onları. büyümleri üzerinde olan şeyler. He. Veyahutta parmaklar arası. Veyahutta ayakların topuğunda mesela özellikle ağır iş yapan insanların topukları nasırlaşıyor. Veyahutta sahralarda şimdiki buradaki buradaki insanlar gibi dikkat ediyorsanız genelde hep çıplak ayak terlik giydikleri için ayakları hep nasırlaşıyor. Bu nasırlaşan ayak eğer ovalanmazsa onu ne yapmaz? Su döktüğün zaman yani ıslanmaz. O zaman bu insan hem gusul abdestini almamış sayılır hem de abdestini sayılmamış olur. Dolayısıyla böyle kişiler mutlak manada ovalamaları vaciptir. Ama öyle bir şeye sahip değilse ovalamak efdaldır. Ovalamamakta bir sakıncası yoktur. Buda lideri diyor ki, قال Hafız bin Hajar Rhamma ve hakikatül Gıslı Jeriyan Maa' al a'da Diyor ki, esas diyor, yıkanmanın şartı veyahutta yıkanmanın yıkanmanın üslubu diyor, suyun ağzaların üzerine inmesidir diyor. Tamam mı? Ve diyor ki, âlimler bu konuda yani ihtilafa düştüler, felem yücibul Aktar." Ey İslam ümmetinin çoğunluğu o alamayı vacip görmüyorlar. İmam Malik ve Ebu Hüzeyme Rahim, Allah vaciptir diyorlar. İmam Elvalin diyor ki kişi şa'rani ise ey bol klas sahib ise o zaman o kişi ovalar yoksa ovalamaz. Ama biz burada diyoruz ki bu ihtilaftan çıkmak için ve kaçmak için en efdalı gusulde ve abdeste azalarımızı ovalamaktır. Evet. Dördüncüsü diyor ki: "Muraat ghasl-ul marafı. el Marafiz dediğimiz işte koltuk altları, şu boğumların şeyleri, şurada böyle dikkat ediyorsanız şöyle yapıldığı zaman sen buralar e, böyle şey olmuşsa su ulaşmayabilir. Ayak <gülüyor> Topuk, ayakların topukları diyor ki: "Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en <gülüyor> yagtasila min el cenabati bada bi İlk önce ellerini bundan önceki derslerimizde ne yapıyordun? İstiğfar et. İlk önce ellerini yıkıyordun. Beda bi kaffeyhi fagasalahuma. Avuçlarını ey sağ el ile şu bölümden parmaklara kadar ilk önce bunları yıkıyor. Summa gasala marafigahu. El marafig. Alimler diyorlar ki koltuk altları gibi parmak parmaklar arası gibi veya huttan şu parmakların parmakların şeyleri, boğum şeyler böyle kıvrık olan yerler gibi. Yani suyun inmesiyle suyun değmeyeceği yerler. Suyun inmesiyle suyun değmeyeceği yerlere yapmak ovalamak. Tamam mı? Ve fada alayhi elma feiza anqaahu ma ehwa bihi ma ila ha'it thumma yastaqbilu elvudu ve yefidu elma ala ra'sihi. Rivahu Ebu Davud ve İmam Elbani rahimehullah. Süneni Ebu Davut'te diyor ki bu hadis sahihtir. Böylece buraya kadar 14 tane usul abdestinin adabını olarak anlatmış olduk. Bu anlattığımız e, 14 tane usul adabı dikkat ediyorsanız her, her adabın bir delili var. Yani sünnetten bir delili var. Ve bu naklettiğimiz hadisler hepsi bazıları muttefakun aleyhidir. Bazıları ee, üç kitapta yani Sünnet-i Tirmize, Sünnet-i ve Sünnet-i Nesai'de Bazıları da Beş kişinin rivayet ettiği Ay Ahmet bin Hembel dahil Beş kişi yani İmam Bukhari'nin kitabı dışında beş tane Bazı alime diyorlar ki İmam Bukhari ile İmam Müslim'in dışındaki diğer Kitaplar ile Ahmet bin Hembel'in Musnedi Yani ee, bu rivayet ettiğimiz veya gösterdiğimiz zaten anlattığımız hadisler bu 14 adab hakkında sunduğumuz hadisler hepsi sahihtir. O zaman Müslüman elinden geldiği kadar usul abdestinde burada alehis satt ve selam nasıl başlangıç yapıp nasıl sona eriyorsa her Müslüman elinden geldiği kadar bu adaba uygun hareket ederek usul abdestini veya utana veya utafdestini almasıdır. Hedabillahum alemu sallahu sallamu aleyhi ve sallam Muhammadu sallam Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi zamanımızda şampuan kullanılıyor. Şampuanların da sabunu geçmiyor hemen. Özellikle saçlardan, saç saçlar şey olan şeylerden. Şampuanı su dök, iki saat su döksen ona, onun sabunu köpüğü gitmiyor hemen kafadan saçlar ve evet, şampuanlar var sabun eskisi gibi zeytinyağı sabun kullanmıyor herkes Tabii şampuanın kokusu Şampuan da şeyi berberler daha bilir onun evet. köpüğü gitmiyor hemen kafadan evet, kalıyor, evet. çok su kullanman gerekiyor ki onu temizlemek için evet, böyle maddeler var o şey kalıyor doğrusu Süleyman El Avâşi Rahim Allah ondan razı olsun İmam el Elbani'nin öğrencilerinden yani büyük öğrencilerinden birisi olarak sayılır diyor ki e, Fazla is, fazla su sarf etmemek için diyor elden geldiği kadar diyor şampunlardan uzak durmak lazım. Mesela şu tab e, tabakları tabakların sabunu neydi ona ne diyorlar? mi diyorlar? Firim ne bir diyorlar. Vay o da o cinsinden olan bir sabun. Bir Hakikaten elinizi yıkadığınız zaman lokantalarda şurada burada kullanıyorsun. Dikkat gitmiyor. ediyorsanız gitmiyor. Devamlı gitmiyor. su alıyor, köpürüyor. Ha, o zaman burada ne yapmak lazım? Mesela lokantalarda ise orada türsil sabun var. En doğrusu sabun veyahut da türsil kullanmak lazım. Çünkü bunlar fazla su almıyor. Banyolarda ise, banyo esnasında ise yine sabun kullanmak daha evladır. Niçin? Çünkü sabun bu dediğiniz maddeye göre daha az su alıyor. Hocam, e, bu tür şeylerden de, uzak durmak lazım sabun aslında. Sabun da keçe gibi yapıyor saçma hocam. Yok, bugün Çünkü zeytinyağı su, sabunları da suyu şeyli ya, deniz suyu. Keçe gibi oluyor saçlar saç, saç. böyle <gülüyor> çok <gülüyor> acayip oluyor böyle bir sarpa keçe keçe gibi oluyor o harç bunlar var zeytinyağı harç bunlar Onlar iyidir bak seylerim bunları saçlar etmez mi yok etmez mi şimdi burada <gülüyor>